Son kitabınızda diyorsunuz ki insanlara iyi yaşama dair öğütler veriyorsunuz. Evet. Bence iyi yaşamın bir emaresi de iyi tatil yapmak. Değer. Evet evet. Tatili zamanı iyi geçirir. Tatili bulursanız ya yaparsın? Yaz aylarındayız. Gözlemliyorsunuzdur mesela. Nasıl tatil yapıyor bizim insanımız? Yapmayı bilmiyor işte bu kadar. Geziyor, yiyor, içiyor. Halbuki belki tatil tam aksine rejimimizin değişmesi gereken bir ay. Yani mesela... Çok sebze yemen gerekir et değil de. Ne bileyim ben çiğ sebze yemeye yönelmen gerekir. Çünkü topu topu 20 gün bir kür yapacaksın. Hayır bunlar daha çok içiyor mesela. Bu sıcakta içilmez. Yani bu çok açık bir şey. Gece de içilmez. Çünkü gece de kötü ama ağırlıklı. Yani bunu ben şey olarak dindar olarak falan söylemiyorum yani içilmez diyen içilmez. Bu havada içilmez. Bu havada bazı şeyler yenmez. Bu çok açık bir şey. Bu havada arabayla oradan oraya gezilmez kalabalık yerlerde. Ve kalabalık yerlere gidilmez tatile. Daima çekineceksiniz. Yani deniz mevsimi mesela Temmuz, Ağustos olmaz. Çok açık bu. Eylül'e kayacaksınız. ...başka türlü bir deniz imkanları arayacaksınız... ...yaylaları tercih edeceksiniz... ...ama bu sefer de hepsi gidip şeye yığılıyorlar... ...Karadeniz'e... ...ve ben size söyleyeyim... ...Türkiye'de deniz kıyılarında ve yaylalarda... ...Eznebilere toprak satma kanunu... ...ki bu 1980'lerde Özal rejimiyle başladı... ...bu son hükümetlerde aşırı derecede arttı... Affedersiniz ama Türkiye dışarıya arazi satacak Türk olmayanlara, kanunen tabamız olmayanlara arazi satacak kadar gümrah bir memleket değil. Yok çünkü. Çok açık. Türkiye her yerde taş ocağı açacak bir memleket değil. Yok. Her yer taş dolu. Orada granit var, orada bir şey var. Bura... Geç zamanda olunmuş bir memleket kazarsan çok şey bulunur. Ama o kazdığınla yerin üstünü mahvediyorsan, yaşamı yok ediyorsan bunun bir ölçüsü var. Yani bu böyle e, bazı orman düşmanı bölge halklarının müteahhitlerinin zihniyetiyle değerlendirilemez. Türkiye'de kıyılar çok azdır. Binaenaleyh kıyıların kullanımında ben sana sosyalizm falan söylemiyorum. General Franco kadar akıllı ve dürüst olacaksın. <gülüyor> yani ben böyle bakan oldum diye kıyıya otel yapamazsın. Yok böyle bir şey yani. Kıyıda artık otel olmaz Türkiye'de. Bu bitmiştir. Çok açıktır yani. Kıyılar her türlü yapılanmadan, her türlü kapanmadan uzak bir şekilde... ...mümkün mertebe... ...efendim golf sahası yapıyor herif... ...ya golf... ...bakıyorum golf oynayanlara... ...maşallah amcaların hepsi kalçalı... ...göbekli adamlar... ...neresi onun golfçü ya... ...öyle bir şey yok yani... ...kapatmışlar herifler Antalya'daki... ...Roma devrinden kalma... ...o belekte... ...ta Roma devrinden kalma... ...Pinus korulukları orman değildir... ...o koruluk denir ona... ...yani... E, Oradaki şeyleri kesmişler. İşte bilmem golf turizmi. Türkiye'nin iş adamı çevrelerinde böyle beleşçiler vardır. Beleş iş yapmayı severler. Bunlar dinleniyor. Olmaz. Son derece tabiatına oran sahip çıkacaksın. Son derecede seyyar olarak kullanacaksın. Gel yani denize gireceksin. Girişe dikkat edeceksin. Evini böyle lüzumsuz binalar, safiye yerlerinde kocaman kocaman yallar yapıyorlar ya, inanılmaz bir şey. Ben size hiçbir şey demiyorum. Bir motora bir şey atlayın, deniz motoruna falan. Böyle Yunan adaları ile Türkiye sahilleri arasında bir tur atın. Bir bakın böyle çıkarken bir tarafınızda Yunan adalarına bakın. Bir de bizim sahillerine bakın, berbat bir şey ya. Kurban bayramında lütfen <gülüyor> hızlı hızlı gidip de tövbe estağfurullah Allah korusun. Kazalara sebebiyet vermeyin. ve Ben pek anlamadığım bir şey var. Vekalet de vardır. Kurbanı illa memlekette keseceğim diye bütün yolları tıkayıp şey yapmayın. Yani belli ki gelmişsin artık buraya. Burada yaparsın bayramını. 18 milyon adamın yarısının çıkması hiç akıllı bir hesap değil. Bunu kanunla önleyemeyiz. Ama 18 milyon nüfusun bu ülkedeki İstanbul'daki yarısının böyle bir günde üstelik de Anadolu yollarına dökülmesi, taburdan ağrılara manlara kadar. Bunu kaldırmaz bu. Kaldırmıyor her zaten. Her kaldırmaz. bayram yüzlerce insan trafikte oluyor. Yüzlerce vuruyor. telef yani ki herkes alt üst oluyor. Lütfen yani tamam gelmişsin buraya. Artık geldiğin yerde işini yaparsın tamam mı? İyi bayramlar diliyoruz herkese.